Güzel günler Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan 4.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programına hoş geldiniz. Biz geçen yayın döneminden bu yana çocuklarla hayat, çocukların sağlığı, iyi günleri, kötü günleri gibi pek çok... Anaların babalarında kötü günleri ve iyi günleri. Zorluklar, çocuklarla yaşamın zorlukları ve hoş yanları konusunda sohbetler edip duruyoruz. Zaman zaman da konuklarımız oluyor. Bu yayın dönemine biraz geçen dönemini toparlayarak girdik e, konuştuğumuz konuları e, ve şimdi yavaş yavaş e, 1-2 yaş bir arasına... <gülüyor> 0-1 yaşı kavur, şey, kapsayan şeyler yaptık Hı -hı. bu dönemde de 1-2 yaş arasındaki çocukların sağlık e, sorunları ve tabii gelişimleri ve onlarla hayat e, konusunda konuşacağız Biliyor musun, programın bu teaserı yayınlanırken ee, çocuklarla yaşanmış hikayeler, e, esrarengiz yanları falan diye bizim <gülüyor> <bir> programımızda. <problem olsun. gülüyor> ee, aslında yaşanmış hikaye kısmı doğru. Ee, yani gerçi, e, Konuştuğumuz hemen hemen her e, sorun ya da özelliği diyelim. Yani sadece sorunlar üzerine konuşmuyoruz diyelim. Uykudan yemeye yürümeden kafa tutmaya, e, sevmekten kabızlığa kadar. Her türlü şey yaşanmış hikaye olduğu kesin hatta defalarca yaşadığımız yani hekim olarak doktor olarak yaşamış olduğumuz hikayeler, ana baba olarak yaşadığımız hikayeler zaman, zaman da aslında konuklardan da ne bileyim herkes hı hı. kendi çocuklarıyla ya da başka çocuklarla ilişkisiyle ilgili bir sürü şey gelip anlattı. Önümüzdeki günlerde çağıracağımız konuklar da benzer şeyler yapacaklar aslında değil mi? Her zaman çocuklu beğen konuk çağırmıyoruz biz aslında. Bey içi çağıracağız değil mi? Evet Programı Şimdiden anıyorsa, söyleyelim. Yani geçenlerde sözü <gülüyor> <aldık> zorunda. Ama... <gülüyor> yani Lale Mansur filmini anlattı. <gülüyor> Bir çocukla teyzesi arasındaki ilişki ve o vesileyle mesela danstan bahsetmişti falan. Peki büyükler için çocuklu hayat bilgisi. Evet. Programı başlıyor. Ee, ne konuşuyoruz? Bu bugünlerde yine biraz belki güncel e, konularla bağlantı kurarak konuşmaya. Onkasın yani, falan. Yok, onkasın değildi. De, <gülüyor> yani havaların soğumasıyla okulların açılmasıyla beraber belki sağlık sorunlarında artışlar oluyor. Bu ee, konunun üzerinde e, daha sağlık ağırlıklı gidelim diye düşündüm ben bugün. Olur. Özellikle. Sen konuşmak istiyorsun. <gülüyor> çünkü <gülüyor> geçenlerde. Bir hiperaktivite konusunda sanıyorum bütün programı sen götürmüştün değil mi yani? Ben o konuda devamlı konferanslar verdiğim için Türkiye'nin <gülüyor> dört bir yanında burada da susamadım yani. Geçen gün bir okulda e, yani iki saat diye anlaştık hani böyle zar zor dedim falan. ondan sonra üç buçuk saat adamlar susturamadı. Çıkmaya da utandı herkes herhalde. E, güzel oluyor, keyifli oluyor bilen birisinden dinlemek bunları. Şimdi e, gerçekten çok yaz boyunca hiç hastalanmayan ya da e, çok güzel, e, sağlıklı bir yaz geçiren çocukların çoğu yuvaya veya ilkokula başlamayla birlikte yavaş yavaş hastalanmaya başladılar. E, ya bu bir mukadderat mı? Eh, neredeyse öyle. <gülüyor> Özellikle ilk kez e, bir böyle bir grupta bulunan çocuklar için kaçınılmaz bir şey. Çünkü e, o ortamı mikropları, e, çok kolay yayılabilen bir ortam oluyor mikroplar için. Okul, yani başka çocukların o, arasına karıştığın zaman oranın kendine göre bir bitki örtüsü gibi bir şimdi, mikrop örtüsü de var. Tabii ki, çocuklar çok hijyene çok çok önem verebilen veya çok kurallara uyabilen yaratıklar değil. Ve pek çok ortak kullandıkları eşya, oyuncak oluyor özellikle yuvalarda. Ve ağızda sokman. Evet ve ellerini çok ağızlarına sokuyorlar o nedenle de çok kolay hastalıklar birbirlerine bulaşıyor. Yine aynı şekilde ten geçebilecek bir takım hastalıklar var ishallerle sonuçlanan onlar da çok kolay yayılabiliyor yuvalarda. Bunları önlemek için herhalde en iyi yapabileceğimiz şeylerden birisi çocuklarımızı sık el yıkamaya öğretmek. Şimdi tabi çok basit bir şey gibi görünüyor bu ama çocukları kendi inisiyatifleriyle el yıkamayı öğretmek kolay bir şey değil. Özellikle yemeklerden önce ve işte tuvalet kullandıktan sonra bunu muhakkak yapmalarını öğrenmeleri lazım. Ve el yıkamak deyip de geçmemek lazım. Çünkü gerçekten mikroplardan eli arındırmak için 15-20 saniye kadar eli sabunla köpürterek bütün yüzeylerini yıkamak gerekiyor yuvalarda yine nispeten ya da okullarda öğretmenler süpervize edebiliyorlar çocukları ama her zaman da mümkün olmuyor bu ve tabi hastalıkların bulaşması için de en önemli yollardan birisi el temizleyin çünkü bu konu önemli özellikle evde de bir hastalık olduğunda evde küçük çocuk olduğunda aileler işte ne yapalım ayrı mı kalalım gibi sorular soruyorlar fakat yine her şeyden önemlisi el temizliği özellikle evde bir bebek olduğundan diyelim anne nezle ve bebeği var ve bir yandan da emziriyor ee, zaman zaman anneler acaba emzirmem zararlı mı diye düşünür ee, kendileri hasta hmm. olduğunda ee, fakat şu, şu şunu biliyoruz ki hastalıklar solunum yolları ile ve el e, temasıyla Geçiyor. bulaşıyor ve e, emzirmeyle bulaşmıyor hatta tam tersine koruyucu maddeler geçiyor genellikle anneden ve eğer ellerini e, yıkamaya özen göstermezler bir de emzirmeyi keserlerse hem hastalığı çocuğun geçirme hem sütün koruyucu etkilerinden mahrum, mahrum kalmış var. olacaklar hem, hem, de hem de hastalığı çok daha fazla geçirecekler mesela maske takar bazı aileler nezle olduklarında bebekle ilgilenirken Ondan daha önemlisi bebeği kucaklarına almadan önce ellerini yıkamaları. Bu ilerisi için de geçerli bir şey. Yani maske takmak sanki biz peki normal solurken, soluk alıp verirken saçtığımız mikrop oranı yani şimdi şöyle az... azaltmak için mi? Yani maske ee, mikropları da... öyle bir anlamı var. Fakat genellikle zaten mikrop mikrobik hastalıklar tam nezle, akıntılar başlamadan önce zaten bir kuluçka dönemi var. Ve o dönemde zaten yayıyoruz biz mikropları. Yani ben insanın suratına hapşurduğum zaman aslında zaten e, asıl bulaştırıcı zamanı geçmiş olduğu için. Evet e, çok da yararlı olmuyor o nedenle e, diyelim ki hapşurduk elimizi de ağzımıza götürdük. Ondan sonra o elimizi Elimizde yıkamamız lazım. Yani. yani ya da çocuğumuza dokunmayalım arkasından Hı -hı. esas bulaştırıcılık. Hatta elin şeyle bir, bir, bir işte mendille falan yıkaman, işte, sür şey temizlemeni bile. Yeterli olmayacağını söylüyorsun yani. Tabii yıkamak lazım. Yine... Peki buradan aslında çocuklara temizlik alışkanlıklarıyla da ilgili bir şey var, ipucu var yani. Tabii. El yıkama alışkanlığı önemli. Şeyde <gülüyor> hep ben aklıma gelen böyle durumlarda şey var ya, bu Amerikan lokantalarda falan, tuvalette... Employees must wash hands before returning to work diye yazar böyle. Sanki yiyenler, yemek yiyenler yıkamamalılar gibi. E, açıkçası yani Amerikalılar biraz daha iyi ama Avrupalıların el yıkama alışkanlığı çok da kuvvetli değil yani benim gözlediğim kadarıyla. Çok genelde... Erkekler için özellikle. Erkek tuvaletlerinde benim gördüğüm <gülüyor> o yani havaalanlarında falan en azından baktığımda. Ee, tabi burada bir hadi medeniyetler çatışması şeyine girmekse hani işte biz onlar <gülüyor> biz şöyle yaparken hamamladık. sarayın penceresinden <gülüyor> lazımlıklarını boşaltırken edebiyat. ama e, suyla e, akarsuyla köprüterek sabunla el yıkamak hı hı. alışkanlığını kazandırmanın aslında bu kişisel, e, kişisel yani. bakım konularında çocukları küçükten itibaren eğitmekte yarar var bu diş fırçalama için de geçerli el yıkama için geçerli eee tuvaletten sonra yine e, nasıl silmeleri gerektiği konusunda bir, biraz kendilerini bilmeleri lazım. Ellerini yıkamayı öğrenmeleri lazım. Ama tabii yuvalarda ve okullarda alınabilecek başka önlemler de var. Örneğin eee ortak... Ben şimdi şu an, bir dakika pardon. Hı. Ben kaygılandım şimdi. Çünkü bir sürü Türkiye'deki annenin zaten bu temizlik konusunda bazen bence rahatsızlık derecesinde titiz olduğunu biliyoruz. Biz bunu söyledik ve e, anneler babalar hani okulda el yıkama nöbeti falan tutacaklar. <gülüyor> e, çünkü lüzumlu lüzumsuz her şey için yani yere dökülen kırıntı için salonu toptan cifleyen anneler babaların varlığını falan düşünürsen <gülüyor> devamlı ortalık toplayan <gülüyor> e, yani titizlik milli bir haslet ya da hassa mı artık neyse işte. Yani o biraz bence anlamsız e, çok bir şey. dünyanın da. en pis memleketlerinden birisinde yaşıyoruz yani etrafı çiftlemekten daha anlamlı elini yıkamak bence hı hı. ve bunu tabi devamlı yapmak gerekmiyor ama elimizi ağzımıza sokmadan önce yoğun bir şekilde ellerimizi yıkamamız lazım ve yani bunu el, bir alışkanlık ağız, olarak çocuğa yani şöyle, vermek lazım ağızla temas edecek bir nesneye dokunacağımızda hı hı. el yıkamak bir kere zaruri yani bahçede İkinci şey o zaman buradan çıkaracaksın, çocuklar ellerini ağızlarına götürmeliler mi, götürmemeliler mi? Çocuklar ellerini ağızlarına tabii ki götürüyorlar. Yani, Ama biz... ihtiyaç çünkü parmağını Hı. emmek. Tabii, mesela. tabii. Ee, onu di oraya geliyordum. Yani yuvalarda bu enfeksiyonların e, mümkün olduğunca aza indirilmesi için yapılabilecek e, bir önlem var. Yani çocuğun o önlemi almasını gerek duymadan ortak oyuncakların sık sık temizlenmesi böylelikle çocuğa her işte, bir şeyi ağzına götürdüğünde aynı rahatsızlığı biz duymayacağız ama bunu yapmak lazım ee, okul okul sağlığı ile ilgili kitaplarda özellikle bununla ilgili ayrıntılı temizleme malzemeleri yazar ee, ve en çok kullanılan şey de çamaşır suyudur çok basit çamaşır suyu ee, ...işte oyuncakların belli oranda... O ...hipo, e, İzmirlerin klorak dediği... Aha, ...çok sloraks. sulandırarak da bir ...onların belli oranlarda sulandırılmaları lazım... ...eğer çok kirli yüzeylerse... ...işte kan, e, idrar veya... E, ...kusma, evet, yani mide, mide içeriği değdiyse... ...farklı oranda temizlemek lazım o yüzeyleri... ...ya da alt değiştiriliyorsa... ...farklı oranlarda e, hazırlayarak temizlemek lazım... ...oyuncakları daha... E, daha vücut sekresyonları şey Salgı. ne derler Salgı. tükürük dışındaki vücut sekresyonlarının değmediği yerleri daha hafif bir sıvıyla yine klorakla hazırlanan bir sıvıyla temizlemek lazım günlük olarak. Peki okullar sence bunu biliyor mu? Ben bildikleri kanaat edeyim. Öğrenmek gibi hani bir takım usullerle bir hanımın ev temizliğini çok iyi yani illa tıp doktoru olmak gerekmiyor iyi bir temizlik yapmak için. Ama okullar bu prensipleri görünüşte Şimdi uyguluyor de, olabilirler e, ama hı hı, bunu ben bilemiyorum açıkçası. Okul sağlığı ile ilgili çok yoğun Zayıf, eğitimler yani. veren veya e, standartları olan e, <gülüyor> yani diyorsun ben Boğaziçi'nde veriyorum bu dersi tamam ama tamam ama yani okullar onlar orada unutuyorlar yani senin Boğaziçi'nde verdiğin dersi öğrenen müstakbel anaokulu öğretmenleri, psikolojik danışmanlar gittikleri zaman bunu unutuyorlar herhalde bence okulların Onların bir sürü konuda eğitim alırken bu kime yani bu iş konuda her konuda olduğu gibi bir standart olması lazım ben hmm. bu konuyu araştırırken özellikle... sen bu konuda bir kurs hazırla <gülüyor> <gülüyor> özellikle e, Amerika'dan yine bölgesel e, okul sağlığı ile ilgili bir takım işte eyalet e, raporları ve polis, e, polis Regülasyonlar regülasyonları konusunda baya bir araştırma yapmıştım yani hangi e, çok ayrıntılı olarak her e, odanın ya da her işte mekanın nasıl olması gerektiği. Yani yani Türkiye'de de aslında bir bakarsan gerektiği. belki bu konuda tüzükler müzükler vardır. Yani odaların var. boyutu ışıkla ilgili çok var. güzel düzenlemeler evet, var ama, ama çok... bence nasıl uygulandığı nasıl kullanıldığı ile ilgili bir şey var. Şu en yaşayını dinlesek ya Tamam. Only time. 84.9 e, Açık Radyo'da Güzel Günler programındasınız. Büyükler için çocuklu hayat bilgisi. E, en yadan bütün şarkılarına benzeyen başka bir şarkı daha. <gülüyor> <gülüyor> Peki bugün temizlikten konuşuyoruz. E, daha doğrusu pardon. E, Sonbaharla gelen mikroplar ve hastalıklardan bu program biliyorsunuz genel olarak. Çocukların özellikle küçüklükten başlayarak e, sağlık ve gelişim sırasında önlerine çıkan sorunlar hakkında Sayın Doktor Şule Yazgan e, Bendeniz Yankı Yazgan <gülüyor> <gülüyor> Sohbeti şeklinde e, Geçiyor zaman zaman konuklarla e, Bir de bizim e, elektronik posta adresimizi Verirsek çünkü bize gelen postalardan Biz çok yararlanıyor konularımızı seçmekte Arada e, Sıra dışına çıkıp bir takım Önemli konular üzerine durup özel şeyler yapıyoruz e, Elektronik posta adresimiz Doktor et işareti Kuzelguner.com Doktor et işareti Kuzelguner.com Program hakkında da Açık Radyo'nun web mekanında işte çifteye, çifteye, çifteye nokta acikradyo.com.tr'de daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Site değişmiş biraz Açık Radyo'nun sitesi. Hmm, fena almamış. Kullanım için Hı -hı. keyifli. Ee, yani temizlik deyince tabii biraz evvel de konuştuk ya çok saplantı haline getirmek tabii hiçbirimizi istemiyoruz. Ben de öyle bir mesaj vermek istemiyorum ama... Zaten saplantı haline ama saplantı demek aslında şöyle bir şey şuraya. Yani bence temiz olmakla ilgili tabii ki kimsenin itirazı olabilir. yani Ama e, efektif ve anlamlı temizlik. göre olmasın. Evet, anlamlı bir şeyler yapalım. Çünkü ki... işe iremeyen konularda temiz olup, işe çok yarayan konularda aynı temizliği göstermemek bence saplantılı temizlik. Yani bu obsesiflik falan diye geçen... Yani adam diyelim ki elini ama on gün çorabını değiştirmiyor falan. Hani elini devamlı böyle cifliyor. Ya da mesela işte yuvaya girdiğiniz andan itibaren... Yani on itibaren, gün çorabını değiştirmeyen dinleyiciler kusura bak. Yuvaya girdiğiniz andan itibaren ayakkabılar çıkıyor, poşetler giyiliyor. Poşetler takılıyor bu yuvalarda Fakat, falan. Fakat hiçbir şekilde oyuncakların temizliği yapılmıyor. Yani bu da Aynen mantıksız. Öyle. Ha, Oysa yaşa. ayak yani ayak içeri girerken çamurlu ayaklarımızı silerek girmemiz... ...ayakkabıyla dolaşmamıza hiçbir şekilde engel değil aslında. Tabii. içeride yani mikrobu arttırma konusunda arttırma. Yani o poşet artırma. tamamen bir göster. Onu bazı doktor muayenehanelerinde de yapıyorlar. Yani tamamen bir göster. Onun için yapılmış güzel böyle elektrostatik paspaslar var. Yani Çamur tabii ki çamuru temizlemek vesaire ama yani yine de bence İstanbul de. eskiye göre daha az çamuru bizim mahalle dışında. Hı hı yani <gülüyor> her yer tabii aynı olmayabiliyor. Neyse sonuçta e, temizlik e, yuvalar kendi üzerlerini düşeni yaptıkları sürece çocuklarda yemek öncesinde veya tuvalet e, sonrasında ellerini düzenli olarak yıkadıkları sürece hiç olmazsa minimuma indiriyoruz hastalıkları ama hiçbir zaman tabii önleyemiyoruz. Muhakkak yuvaya başlayan yeni başlayan bir çocuk ilk 6 ayını e, pek çok hastalık geçirerek e, yaşıyor. Ve bir türlü düzelmeyen burun akıntıları, işte öksürükler ya da tam düzelmişken tekrar başlayan sorunlar olabiliyor. Bunların çoğu basit. Bitmek bilmiyor yani aslında. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Aslında öyle değil mi? <gülüyor> Aynı süreç değil o. Yani bitiyor, tekrar Tabii, enfekte oluyor çocuk. Bir kısmı öyle bir daha küçük bir azınlık. Yani her konuda olduğu gibi çoğunlukla çoğu çocuk işte... Üst, üst solunum yola enfeksiyonlarını kapıyor, geçiyor, tekrar kapıyor geçiyor ama bazıları da daha küçük bir azınlık e, bu üst solunum enfeksiyonları sonrasında daha ciddi olabilecek ve tedavi gerektirebilecek hastalıklarla devam ediyorlar onları biraz konuşalım ve ne yapmak gerektiğini e, konuşalım e, bu enfeksiyonlar daha çok <gülüyor> neler yani virüs mü, bakteri mi ya, yuvalarda e, en kolay yayılan mikroplar virüsler ve üst solunum yolu virüsleri dediğimiz işte çok değişik adları olan saymakla bitmeyecek. Bilmenin şey. de çok da lüzumlu Evet olmadı. gerekli olmadı ve kısaca kabaca bizim nezle dediğimiz, nezle mikropları dediğimiz şeyler. Ee, ilk belirtileri genellikle belki bir ateş, kırgınlık burun tıkanıklığı veya burun akıntısı oluyor. Çocuklar. Nezleleri. <gülüyor> ee, genellikle çocuklar bu tip şeylerden çabuk etkilendikleri için burunlarının tıkanmasından iştahta da bir miktar azalma olur hastalıklar sırasında ee, fakat eğer e, ciddi bir komplikasyon oluşmadan e, hastalık kendi kendi kendi sürecinde gidip e, düzelirse e, sonunda belki önce bir kuru öksürük arkasından belki biraz dolu dolu bir öksürük yaparak genellikle kaybolup gidiyor hastalıklar bütün bu süreç şöyle, ilk başta burun çok sulu ve akıntılı oluyor. E, yavaş yavaş eğer biz kadar... Bu su nereden geliyor? Yani ben biliyorum yani dinleyiciler bilmiyormuş gibi soruyor. <gülüyor> nereden geliyor? Allah aşkına o kadar o akıntı burundan yani, geliyor. <gülüyor> Vücutta bir yerdeki yani. Yani işte vücut salgıları burun e, içindeki. E, yani i̇şte ekstra serülen sıvı herhalde evet ama yani çok bir mekanizmasını şimdi ben de hepsini söyleyemeyeceğim ayrıntılı olarak ama e, önce çok trans çok sulu bir sıvı e, değişiyor da şey niteliği doğru hı hı. başlıyor arkasından eğer biz onu yeterince sulandırmaz nemlendirmezsek ya temizleyemezsek daha koyulaşmaya başlıyor Gide, e, düzelirken hastalıklar o nedenle de işte daha bir yaş yaş bir öksürük oluyor sonuna doğru hastalığın Peki ne yapmak lazım şimdi genellikle ailelerin en... Yaş öksürük yaşayan... yani çıkarttığın balgam şu bu filan. Genellikle çocuklar balgam tabii çıkartamıyorlar. Bu saatte kimse yemek yemiyorsunuz istediğimizi konuşuyoruz. <gülüyor> e, fakat genellikle çocuklarda olan e, bu genizlerinde bir akıntı oluyor hastalığın sonuna doğru. Hı -hı. Daha koyulaşmış bir akıntı. İlk günlerde burundan işte şakır şakır akan aynı şekilde geriye de akan bir şey bu sıvı. Fakat yok yapışkan değil, koyu değil. Daha sonra hastalığın sonlarına doğru e, yeterince sulandıramazsak ki tabii ki zaten hastalığın kendi seyri itibariyle koyulaşan bir sıvıdır bu. Daha yapışkan olmaya başlıyor ve o yapışkan sıvı e, genize akıyor. Evet. O, ve o, Sen o devamlı sulandırmadan bahsediyorsun. yani Aslında buradan anladığım e, nezle e, denen viral enfeksiyonun tedavisinde bol bol Tezarye sıvı ayrıntısıyla söyleyeceğim evet tamam, çünkü çünkü gerçekten e, insanlar işte böyle bir durumda aman bir ilerlemesin iğneler yaptırmak falan değil i̇şte yani. ilerlemesin e, çocuğumuz şimdi baştan biz alalım tedbirimizi e, diye düşünerek geliyorlar ama e, genellikle böyle yapabileceğimizden yani ilerlemesini önleyecek bir antibiyotimiz yok çünkü virüs bunlar zaten e, ve e, antibiyotiklere de yanıt vermiyorlar. E, Şimdi yapılmış... yani antibiyotik kullanmış olursan hı hı. aslında o nezle için bir faydası olmayan bir tedavi daha zararlı bile olabilir. Eğer üzerine geçe üzerine binecek diyelim ki bir nezle sonrasında bir orta kulak iltihabı olacak. E, dirençli bir şey bile başlayabilir. Yani başlayacak olan mikrop enfeksiyonunun eğer bir yani o enfeksiyona karşı da bir tedbir yerine geçmiyor bu. Kesinlikle. Yani başlayacak evet. olan enfeksiyonun da başlamasını. ...antibiyotik olarak kullanarak önlemiyorsun... ...aksine onun ağırlaşma ihtimalini... ...tabii çocuğun içinde... ...yan etkileri oldukça yüksek... E, ...bir ilaç kullanarak... ...ben ona hep şaşırmışımdır... Ya. ...ben mesela işte biz bu dikkat düzeltici ilaçlar... ...ya da çocukların çeşitli depresyonları... vesaire için kullandığımız ilaçlar... ...bunlar oldukça emniyetli ilaçlar... E, ...anne babalar... Ay, ...acaba bir şey olur bu diye... Daha ...haklı olarak kaygılanıyorlar ama... Bir antibiyotik <gülüyor> kullanırken ya da bazı başka ilaçları kullanırken aynı kaygıyı taşımıyorlar şimdi ki o ilaçlar bir, çok daha tehlikeli. Şimdi şöyle bir yanılgı var. Bizde ilaçlar e, özellikle antibiyotiklerle ilgili şöyle bir problem oluyor. İlaç kutuları genellikle e, 4 ila 5 günlük dozlar içeriyor. Ve e, biz ilaç tedavisi verirken bunu şişeyle değil aslında normalde tıp ölçülerinde günle şişe tüccarın kendine göre ambalajladığı bir şey yani daha fazla kar etmek için elde ettiği kurduğu bir sistem o günle vermemiz lazım ve hesaplayıp diyelim ki 10 günlük bir tedavi kulak enfeksiyonu var 10 gün tedavi edeceğiz ya da bir boğaz enfeksiyonu var 10 gün tedavi edeceğiz 10 gün tedavi bazen 3 kutu antibiyotik anlamına bile gelebiliyor tabi bu insanlarda bir şey yaratıyor ay işte çok olmayacak mı ağır gelmeyecek mi bu antibiyotik fakat bunun yanında daha sık aralarla teker kutu antibiyotik almalarını çocukların o kadar yadırgamayabiliyor insanlar şimdi onun için bu konuya biraz ayrıntısıyla da girmek istiyorum Hı -hı. yeri gelmişken antibiyotikler antibiyotik gerektiren hastalıklar bakteriyel hastalıklardır yani ee, neler diye düşünürsek özellikle çocuklarda sık görülen ku orta kulak il iltihapları sinüzitler tonsilit dediğimiz işte bademcik iltihapları ve zatürre ve işte idrar yolu il e iltihapları diyeyim yani bunlar en sık karşılaştığımız ve antibiyotikle tedavi yani hani edilebilecek hani hastalıklar aslında, yani şöyle bir çocuk doktoru aslında e, iyi kötü bir muayeneyle ve duruma bakarak durumu dinleyerek e, bir razılığın virüs ya da bakteri olup olmadığına karar verebilir Genellikle çok Evet karar verebilir. Çünkü bunların hepsinin çok objektif e, be, be, belirti ve bulguları vardır. Ve bunlar eğer yok ise bir iki yoksa, test gerekirse yaparak da hı, evet, evet. bunu anlayabilir. Hı hı. Eğer bunlar yok, hikaye daha bir viral gibi seyrediyorsa, gerçekten antibiyotik almasının çocuklara bir faydası olmayacaktır. Yani antibiyotik alınıp alınmamasının gerekliliği konusunda <gülüyor> doktoru da bence bazen aileler sıkıştırıyorlar. Kesinlikle o çok. Mesela yazmadığı takdirde diyelim bir doktor bir antibiyotik reçetesi, vay yazmadı, çocuk mahvoldu falan. Yani bir de şu bir, var aynı, evet. anne babanın bilinçsizliğinin ve bilgisizliğinin de burada çok rolü var ya da ön yargısının. İlla sanki bir antibiyotik kullanması gerekiyor. Hani bu durumları şikayet gibi söylemiyoruz, söylemiyoruz açıkçası ama biraz insanlar bu konuda e, bilinçlenmeleri lazım. Bence şikayet edilecek bir şey yani çünkü pek çok konuda çocuğu için en iyi şeyi yapmaya çalışırken bu konuda yeterince e, bilgi sahibi olmadan e, bir takım hareketlerde bulunmak bence çocuğuna e, zarar vermek. Bir, şöyle bir durum var bu nezle gibi hastalıklar ki tedavisine e, birazdan konuşacağız bunların e, bildiğimiz böyle reçete şeklinde bir tedavileri yok yani şu şu ilaçları koca karı ilaçları diye. olabilir tam, evet çok doğru söyledin aslında yani. çünkü e, ona da geleceğim şey tam anneanne babaanne e, tedavileri usulleriyle e, aslında tedavi edilen şeyler bunlar e, şu antibiyotik konusunu kısaca toparlayalım, ondan sonra daha sonra nezelere geçelim. Yani Peki, bence antibiyotiklere geçmeden bir şey yapalım. Senin hızını kesmiş mi oluyorum? Evet. Neyse, sen söyle. şeyde bu Katy Langden The Consequences of Falling. 94.9 Açık Radyoda Güzel Günler Programında ee, ilk sonbaharla beraber e, sık rastladığımız hastalıklar konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Biraz özetlem ben antibiyotiklerden biraz daha bahsetmek <gülüyor> isterken araya müzik e, koyduk e, ve Consequences of Falling Kaden Lang'den dinledik. E, şimdi antibiyotikler bence önemli. Onun için tekrar dönüyorum oraya. <gülüyor> the consequences o görüyorum görüyorum <gülüyor> ille bir şey yapmak gerekiyor değil mi? Tabii, şey, <gülüyor> e, şimdi antibiyotik derken tekrarlamak gerekirse antibiyotikler bakteriyel hastalıklara iyi gelen e, ilaçlar ve e, gerekmedikçe de kullanmamak lazım pek çok e, nezlede e, basit e, gripal hastalıklarda da bir işe yaramıyor pek Antibiyotik kullandığımızda doktorun İşe verdiği... yaramadığı gibi zarar verici etkilerini de risk etmiş oluyoruz. Tabii. Vöbrek ve karecezinde çok problematikler. Yani e, gerektiği zaman kullanmak gereken... Çünkü mesela sinüzit ha, tedavileri, e, an, sinüzit tedavisinde antibiyotikler 3 haftaya kadar kullanmak gerekebiliyor. O nedenle gerektiğinde gerekt, verilen dozda ve verilen e, uzunlukta kullanmak lazım çünkü eğer e, erken kesersek hastalık tam tedavi olmamış oluyor ve tekrar e, tekrarlama ihtimali antidepresiflere çok benziyor biliyor musunuz antidepresifleri de mesela bu işte çeşitli antidepresif ilaçlar var ya onları da pek çok kişi kullanır biraz iyileşince hemen ara Hı -hı. verir ve e, depresyonun tekrarını sağlar vücuttaki pek çok mekanizma böyle işliyor galiba Hı -hı. yani tam kökünü kazımak gerekiyor aynen öyle <gülüyor> e, antibiyotikler bir yana bırakalım. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir çocukların çocuklarımız böyle bir hastalığa yakalandıklarındaki nezle diyeyim kabaca ne yapmak lazım? Şimdi pek çok ilaçlar var. Özellikle erişkinlerde kullanılan grip ilaçları diye içinde birkaç çeşit ilaç olan. Karışımlar. Birkaç çeşit aktif madde olan ilaçlar. İşte hem burun akıntısını azaltan hem öksürüğü bir miktar belki azaltan. Onlar neler imzaltan. oluyor? Belki meraklılar vardır. Efedrin var. Çoğunda. işte psodefedrin var çoğunda dextrometorfan olan e, yani ayrıca olan ilaçlar var içinde olanlar da var klorfeniramin gibi e, işte bir takım anti var içlerinde fakat bu ilaçların büyüklerde yaptığı etkiyi çocuklarda yapmadığı pek çok klinik çalışmayla gösterilmiş hı hı. E, genellikle e, yarar anlamında yarar evet yani çocuklarda da yapılmış çalışmalar var plasöpe dediğimiz işte hiçbir şey olmayan içinde ilaçlarla karşılaştırıldıklarında bir etkileri görünmemiş o nedenle onları pek kullanmanın çok fazla yararı olmuyor çocuklarda bir de çocuklarda ilaçlar büyüklerden farklı metabolize edildiği için yan etkileri de birebir aynı olmayabilir o nedenle mümkün olduğu kadar İşe yarayan yolları kullanmak lazım. İşe yarayan yollar deyince de biraz evvel de konuştuk ya o salgıları koyulaştırmadan ve tıkanıklıklara yol açmadan akıtabilmek önemli olan. Ve bunun için de en iyi şey burnu yıkamak veya işte tuzlu suyla açmaya çalışmak. Anam babam usulü. Evet, eskiden Azit denize girmek de yazın yaz nezlesine çok iyi tabii, gelir ya Evet, tuzlu. tuzlu çünkü hatta evet, şimdi, okse, şimdi okyanus suyunu şimdi şişeleyip Hı -hı. ciddi bir fiyata satıyorlar Fransızlar. Ne atıklar var değil mi? Yani çünkü bu gerçekten. Peki okyanusun bizim ne bileyim mavi Ege'mize üstünlüğü ne ki? <gülüyor> Akıl <gülüyor> edememişiz. Akıl edememek de bir şey yok herhalde. Ama yok, serum fizyolojik zaten e, kolay e, hazırlanabilen bir şey. E, en önemli şeylerden bir tanesi bol su içmek. Yani ilaç niyetine belki çocuklara günde iki bardak fazladan su içirmek. Barda bir çocuk elimde. günde kaç litreye kadar su içebilir? Yani i̇ki yani yaşında değişir. bir çocuktan bahsediyoruz ee, mesela. Diyelim, sıvı alımı çocukların genellikle işte 100 cc kilo gibidir. Hı hı. Daha, ama tabii iki yaş civarında. 100 cc, birazdan... onda bir litre yani. Değil mi? Evet. Yani, o 100 mililitre. Çekilir, mi? Yani 10 kiloluk bir çocuk genellikle günde 1 litrelik bir su sıvı içebilirim. alır. Tamam. Ee, giderek bu tabi oran birebir artmıyor. Yani belli bir kilonun üzerinde 10 10 ile 20 litre, kilo arasında 5 litre daha, içmiyor. Yani. <gülüyor> daha e, düşük oluyor ama e, özellikle bu nezle dönemlerinde biraz arttırmak lazım. Burnu bol su, serum fizyolojikli yıkamak e, bu bazen sorun oluyor ailelerde. Çünkü çocuk ikattır etmiyor. Evet. Yere yatıracaksın. Baba kafayı Şimdi tutacak. İnsanlar tabii bunu çok vahşi karnına töküyor olarak görüyorlar. Bizim yani, oğlana yapıldığı gibi. Yani ama yapmak gerektiği zaman da yapmak lazım. Çünkü bu sefer eğer yapmazsak bütün o e, akıntılar bunun içinde kuruyor. Tabii ve ]acağız. nefes alamıyor çocuk. Çocuğun sefer. açıkçası isteyip istememesinin pek önemi herhalde olmayan konulardan birisi bu. Ve yani bunu büyük bir olay haline getirmek... Biz herhalde onu yaparken biraz suçluluk duyuyoruz anneler. Hı hı. Yani çocuğu zorla tutup burnuna bir şey sıkmak. Hani kendimiz de böyle bir şeyden hoşlanmayız ama... Zaten annelik babalığın aslında özünde vardı. Bu Devamlı yaptıklarından suçluluk duymak. Doğru mu yanlış mı yapıyorum? O sayede de aslında bir sürü şeyi araştırmamızı gerçekten doğru olanı yapmamızı da sağlayan dost suçluluk duygusu. O hiç olmazsa olanlar çok daha <gülüyor> beter oluyor. Boş ver onu suçluluk duygusu kalsın da. Ama yani bebeğe sonuçta 10 saniyelik bir şey yani yapıyor. Tabii çok hızlı. Özellikle bu bazıları bunların sprey formundadır. Tabanca şeklinde. Yani evet. Hatta ben mesela evde biz bunu işte önce sen bana yap sonra sen, işte ben sana yapayım şeklinde o fısfıslarla oynayarak biraz yüzümüze fışkırtarak şeyi fıs. fıs. Yani kaç para olduğunu biliyor musunuz kutusunu falan falan diyormuş şimdi bir seyir, dinleyicilerden birisi. Yani alıştırmak çok kolay değil ama biraz ısrarcı davranmak lazım ve bunun yani bu yapılacak olarak koyduğumuz zaman çocuklara bazı kuralları uyuyorlar. Yani bizim Çünkü kafamızın daha güçsüzler zaten. Yani biz onları zorla tutup yapabiliriz bunu. Bizim kafamızın net olduğunu bilirlerse. Yani bir çocuk ilaç içmiyorsa genellikle e, e, annesinin ya da babasının ona ilaç vermek konusunda tereddütleri olduğunda bu daha çok oluyor. Hı hı. E, annesi evet. ya da babasının ilaç içerken, kendi, kendileri ilaç içerken de duydukları tereddütlerle de yine çok ilgisi oluyor. Bunu evet. da akılda tutmak lazım. Yine e, belki bir yöntem e, bitki çayları iyi gelebilir. Tamur gibi hani düz su alamayan numur bal limon karışımları bizim hani anneanneler babaannelerin yaptığı şeyler yani bal herhalde orada tatlandırıcı olarak e, öyle ama sanki balın e, kaşık olarak verildiğinde de bir belki genizi kaplayarak öksürüğe özellikle iyi gelen bir şey bu evet örtücülüğü bir örtücülük yanı var herhalde yani balzamik bir etki hı hı. böyle e, işte elma kabuğu Balzam. bazen bir şey göre ee, elma kabuğu elma söylüyorum. kabuğuyla beraber kaynatarak vermek bir de tabi Amerikalıların enteresan bir şekilde araştırma yapıp kanıtladıkları bir şey var etkisini. Tavuk çorbası onların tavuk çorbası. Ben çok merak ediyorum onun içinde ne özellikle bu nezle durumlarında etkili oluyor diye. Büyük ihtimalle de sarımsakla ilgili olabilir diye bir O kadar ya hiç bir tavuk çorbası içmedik. Yani evet. Tavuklu şehriye falan. Eğer dinleyicilerimizden bu chicken soup'un tariflerini bilenler varsa bize... <gülüyor> Doktor et işareti e, günler nokta yazabilirler. Hı -hı. Doktor et işareti güzel günler Mesela bizde de yayla çorbası ishallerde çok verilen bir şeydir. Hı -hı. Çocuklara. Çorba güzel mi? Şey. Ve e, tabi kanıtlanmış bir yanı yok. Türkiye'de bu tip çalışmalar yapılmıyor ama e, oldukça hani anekdotal olarak iyi geldiği düşünülen şeylerden. E, ...buhar da tabii çok önemli... ...şimdi özellikle kış aylarının gelmesiyle beraber... E, ...evler çok kuru kaloriferlerin yanmasıyla beraber... ...bir miktar hasta olduğunda çocuklar... ...bir miktar buhar yapmak lazım... ...ki yine işte o üst sonun yolları... ...buhar adına... yapmak için en e, pratik yollar neler? Şimdi eskiden kaloriferlere... ...bir takım su dolu kaplar hmm, asılıyordu... Doğru, öyle... ...ama onlar çok, çok cezveler falan ...değil, değil. evet... <gülüyor> ...çok efektif şeyler değil... ...eskiden sobalar varmış... ...onların üzerinde kaynayan fokurdayan su... ...eskiden o, varmış var. mı nasıl yani... Ben... ...yani vardı hmm. tabii He. de yani varmış derken... ...hikaye olarak anlatıyorum... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ...yani o sular... E, ...orada kaynayan sunun buharı... E, ...iyi geliyor... Kettle ...yani odanın yapmak... ama göz gözü görmeyecek... ...bir buhar haline gelmesi gerekiyor mu... ...hamam falan Yok, gibi... ...yok hayır hayır ama mesela banyo, banyo yaptırılmaz... ...nezleyken çocuklara... Bence banyo iyi bir şey çünkü hem burunlarının akmasını sağlıyor, hem buharlı bir ortam olduğu için Peki, biraz muhafaza kalsın. Bir küveti ya da bir küçük çocuk leğenini, çocuk küvetini ya da öyle bir leğen gibi bir şeyi doldurup tabi iyi olur tepesini fakat tepesini örtüp hani, oturtmak falan. E, onlar da olur ama bu o kadarı herhalde her nezle değmez diyorsun. yani. Hı -hı. O daha kurup gibi hastalıklarda işe yarayabilecek. Sıkıştığında iş yani. Hı. Hı -hı. E, Tabii bu arada ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar gerektiği zaman kullanmakta yarar var. Ee, ve mümkün olduğu kadar çok katı gıdaları yemiyorsa çocuk ki genellikle iştah azalıyor. Onlar yerine daha sıvı ağırlıklı gitmekte yarar var. Yani e, bir takım geleneksel usuller e, özellikle dinlenme virüse bile. bağlı ve dinlenme. dinlenme. Virüse bağlı e, nezleler de, nezle virüse bağlı bir şey zaten en etkili. Şeyde bu... Nature Boy. Nature huh? Boy. Bunu DHL'lerde, Açık Radyo'da bir programda duydum ben yine. Arz'ın merkezine seyahatte çaldı hmm. Gökhan Akçura. Tamam, David Bowie'den. Bir de biz çalalım. This story is about love. The woman I loved is... Dad. was a boy. Strange, enchanted again They say he wandered very far. 94.9 Açık Radyoda Güzel Günler Büyükler İçin Çocuklu Hayat Bilgisi Programında David Bowie, Nature Boy'un kendi usulünde seslendirdi <gülüyor> ve bu Moulin Rouge filminin soundtrackinden. Bugün özellikle küçük çocuklarda birazsa nezle tipi problemleri problemlerde geleneksel tedavilerin ne kadar işe yaradığından konuştuk özellikle sulandırıcı dediğimiz yani bu, burun akıntılarının koyulaşmasını önleyici ve çocuğu rahat ettirici şeylerden bahsettik tabi ateşini kontrol etmek dinlenmesini sağlamak gibi önerileri de söyledin hı hı. sen şöyle ama peki ne zaman yani pek çok insan bir nezle olduğu zaman doğrudan doktora da yani çok küçük bir bebek değilse doktora bile yani başvurmaya bazen gerek duymayabiliyor ki bence de bir noktaya Tabii. kadar olabilecek Çünkü için. biz de bir yerden sonra kendimizi tekrar eder hale geliyoruz. Tabii. Hep aynı şey. Peki <gülüyor> hangi noktada, bir dakika ya bu bir basit nezle değil ya da niye iyileşmiyor diye düşünmeli insan? Ee, özellikle daha önce de konuştuk ya ateş hastalığın başında olur ve ilk 48 saat sonrasında yavaş yavaş düşer. Eğer bir çocukta ilk 48 saat sonrasında başlayan ve yükselen normal ilk günlerdeki ateşinden daha yüksek seyretmeye başlayan aniden bir ateş olursa veya çok ağır öksürük özellikle yattıktan sonra devam eden hastalık biraz toparlamasına rağmen bir hafta sonrasında hala korkunç bir öksürük devam ederse, baş ağrısı veya yüzünde hassasiyeti olursa veya kulak ağrısı olursa o zaman veya yine aynı şekilde boğaz bademciklerinde çok şişlemiş şişme ve mikrobik bir görüntüsü olursa ve mikrobik çok iş, görüntü nasıl oluyor? Şu beyaz, beyaz akıntılar. Beyaz beyaz ve yutkunma zorluğu olursa diyelim. Solunum sıkıntısı olursa bu tip durumlarda doktorla görüşmek lazım beklemeden beklemeden çünkü o öyle bir durumda antibiyotik gerçekten gerekiyor olabilir. Peki e, bir yaşın altındaki çocuklar açısından e, ise herhalde pek bu tip şeyleri beklemeye gerek yok başlangıçta. Tabii genellikle yaş ne kadar küçükse yani. hı, risk o kadar daha yüksek oluyor. Bu dönemde besin tarzında bir değişiklik oluyor mu? genellikle iştah azalıyor yani. genellikle katı gıdaları reddediyor çocuklar ee, daha çok diyelim ki meme emen bebek daha çok meme -yemer, yani sadece meme emen hale geliyor aynı şekilde Yutamadı bir ben alan yok e, iştahsızlık ve daha kolay alınabildiği için büyük ihtimalle ve tabii daha ya iyi de bir şey bir yandan çünkü sıvı almış oluyor S sıvısız kalmadığı sürece çocuklar bu kısa dönemler içinde çok şey çok katı işte düzenli gıdalarını almak zorunda değiller. Hmm. Bir süre böyle devam edilebilir böyle bir diyetle. Evet, bu nezle işi gerçekten çocukları perişan eden şeylerden birisi. Programın baş kısmını kaçıranlar belki e, için bir tekrar olacak. Daha doğrusu onlar için bir tekrarlamak gereken bence şu gün üzerine durulan önemli şeylerden birisi. El temizliğinin aslında enfeksiyon önlemedeki en önemli unsurlardan biri olduğunu belirttin sen. Bir de yuvalarda ortak kullanılan malzemelerin temizliği. Başta oyuncaklar olmak hı hı. üzere. Yani çocuğunuzun yuvasına gittiğinizde ayağınıza takılan poşetleri aldanmayın. <gülüyor> Daha ziyade ortak herkesin dokunduğu ve ellediği şeyler ne sıklıkta ve ne tür bir malzeme ile temizleniyor. Buna bakmak bence faydalı çünkü pek çok anne baba bize sorar. Yani işte yerler çok güzel cilalı, mobilyalar, Ikea, şu falan. Ama e, temiz tutulması, tozsuz olması da demek değil aslında. Hı hı. Tabii tozlanmış olması iyi temizlenmediği manasına zaten otomatik olarak gelen bir işaret. Evet ama e, sildiğimiz, ilgili bez. sildiğimiz bezin daha önce nereye dokunduğu da çok önemli. Aynen öyle. <gülüyor> e, o konuda bizim hastanelerde paspasçılar vardı. <gülüyor> Böyle her yeri paspaslarlar. Ayrı paspasla başlar bir yerden öbürüce kadar. <gülüyor> Yaymaktan başka bir şey yani. yok. <gülüyor> Şeyde bize gerçekten yolladığınız elektronik postalar çok işimize yarıyor programın içeriğini belirlemek konusunda ve e, bir kere şu e, Amerikan Chicken Soup tarifini bilenler e, Onu bulmak çok zor olmasa da. E, şu tavuk, tavuk suyuna çorba kitabında da Hı -hı. bir takım tarifler tamam. var ama bence ben belki dinleyicilerin kendine tarifleri tarifler vardır. tarifler sen okumamışsın o kitabı yankı. Ondaki tabii. tarifler daha ruhsal tarifler. Öyle mi? Aşk yolları. <gülüyor> bence şey lazım ama. Yani ben merak ediyorum. Herkesin belki bu konudaki tarifleri, kendi uyguladığı yöntemler varsa bize bildirmelerini Şimdi istiyorum. Bir takım bir de bitkisel şeyler var. Ona göremedik ama Ona... sonra konuşuruz. Herhalde. Olmasa. Yani bu konuda bildiklerini bizimle paylaşmak isteyen okurlarımıza, pardon dinleyicilerimize... Açığız. Ee, lütfen bize yazın doktor et işareti güzel günler nokta com. Doktor et işareti güzel günler nokta com. Bir de faksımız var 0212 284 05 37. Ee, bugünlük bu kadar söyleyecek bir sürü laf kaldı ama gelecek programlarda... O bebek ve küçük çocuk sağlığına daha, daha fazla değineceğiz. Daha var konuşacak. Evet <gülüyor> sonra bizim yani alışkanlıklar, davranışlar, ruh sağlığı ve gelişim konusuna da yine tabii sık sık değineceğiz. Şimdi hoşça Hoşçakalın. Hoşça Tolga Bey teşekkürler. Güzel günler Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan